Baş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Uluslararası yenilenebilir enerji ajansı Irena, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin görünümü raporunu yayınladı. Rapor, yenilenebilir enerjiye dayalı enerji dönüşümünü desteklemenin 2050 yılına kadar ekonomik büyüme sağlayacağını milyonlarca yeni istihdam yaratabileceğini ve insan refahını yükselteceğini ortaya koyuyor. Buna göre ekonomilerin kapsamlı şekilde karbondan arındırılması stratejilerinin yaklaşık 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiriyor. Ancak bu büyük ölçekli yatırım önemli sosyoekonomik kazanımlar da yaratacak. Yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 42 milyon yeni iş yaratılması sonucu mevcut seviyenin dört katına çıkan istihdama enerji verimliliğine de 21 milyon ve sistem esnekliği kapsamında da 15 milyon yeni iş eklenebilir. IRENA'nın Genel Direktörü Francesco La Camera raporla ilgili şunları söyledi: "Kriz mevcut sistemin temelindeki kırılganlıkları ortaya çıkardı. Bu raporu kısa vadeli ekonomik iyileştirme programlarını Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin orta ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getirerek daha sürdürülebilir, adil ve dayanıklı ekonomiler inşa etmenin yollarını gösteriyor. Raporda ayrıca net sıfır salım hedefine ulaşmayla ilgili kapsamlı bir yol haritası sunuluyor. Başta yeşil hidrojen ve son kullanıcı ürünlerinin elektrifikasyonu olmak üzere belirlenen 5 teknoloji önceliğine yatırım yapılarak, ağır sanayi ve yüksek karbonlu sektörlerde fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle ikame edilebileceği, Dolayısıyla emisyon azaltımı sağlanacağı ortaya konuluyor. Rapor düşük karbonlu yatırımların yatırım maliyetlerinin hızla üzerine çıkan finansal performans sağlayacağını gösteriyor. Özellikle sağlık ve çevresel etmenler gibi dışsallıklarda da olacak düşüş yatırım maliyetlerinden 8 kat daha fazla tasarruf sağlanmasına neden olabilir. Rapor aynı zamanda dünyadaki 10 farklı bölgede enerji ve sosyoekonomik dönüşüm senaryolarını inceledi Yenilenebilir enerjinin Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Avrupa Birliği ve Sahra Altı Afrika'da 2050 yılına kadar toplam enerjinin %70 ila %80'ini karşılaması öngörülüyor. Yani gelecek yenilenebilir enerjinin. Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok Avrupa ülkesi uygulanan karantinadan kaynaklı ekonomik faaliyetler daralınca salgının etkisiyle elektrik talebi de düştü. Anadolu Ajansı'ndan Nuran Erkul Kaya'nın haberine göre Avrupa Elektrik İletim Sistem İşletişleri Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre Mart'ın ikinci haftası ilk olarak İtalya'da düşmeye başlayan elektrik talebinde ay sonuna kadar diğer ülkelerde de bu düşüşler görüldü. Buna göre 30 Mart 5 Nisan haftasını kapsayan dönemde İtalya'nın elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre %26 azaldı. Avrupa kıtasındaki en büyük talep düşüşü olarak da kayıtlara geçti. Talepteki düşüş kömür ve doğalgazdan elektrik üretiminde ciddi oranda azaltacak. Çünkü azalan elektrik talebinin karşılanmasında maliyetsiz oldukları için öncelikli olarak rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer santraller kullanılıyor. Bu yüzden elektrik talebinde %10 ila 20'lik düşüş fosil kaynaklardan üretilen elektrikte göreceli olarak çok daha büyük bir azalma anlamına geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı'nın muhabirine yaptığı açıklamada dünyayı etkisinin altına alan iklim kriziyle mücadele kapsamında 2017'de Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projesine başlattıklarını iddia etti. Kurum uygulamanın 35 bin kurum ve kuruluşta hayata geçirildiğini ifade etti. Bakan kurum sağladığımız tasarrufla 3192 ağacın kesilmesini önledik 41 tonda seragazı salımını engelledik demiş ki sanıyorum bu rakamların ne kadar düşük olduğunun pek farkında değil yoksa söylemezdi. Bakan kurum resmi gazetede yayınlanan kararla yerel yönetimlere sıfır atık dairesi başkanlığı ve iklim değişikliği dairesi başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdiklerini söyledi ki işte bu iyi haber tabii ki işletilebilirse. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan 5 varlıktan birisi olan Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kültür Mirası Beypazarı'na 18 kilometre uzaklıkta Doğan Yurt Köyü var ve ne yazık ki kalker ocağı tehdidi altında. Ama Doğan Yurt köylüleri bugünlerde günlerde yapım planlanan kalker ocağına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Kalker ocağına verilen ruhsatın iptali için Doğan Yurtlular Derneği ve yurttaşlar tarafından dava açıldı. Bölgenin özellikle yaban yaşam vardı, fosil ormanlar nedeniyle sit alanı ilan edilmesi için de başvuru yaptılar. 94,5 hektar olan ruhsat alanının 87,15 hektar mera alanı ve mera alanlarında madencilik faaliyetleriyle ilgili yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek kalker ocağı için verilen ruhsatın iptalini istedi Doğan Yurtlu köylüler. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi COVID-19 salgınının su ve atık sular açısından değerlendiren bir rapor hazırladı. Raporda koronavirüsün atık sularda canlılığını birkaç saatten birkaç güne kadar sürdürebildiğine dikkat çekildi. İstanbul'da kentsel atık suların %68'i sadece ön arıtmadan geçiriliyor sonra boğaza bırakılıyor. Bazı atık sular peyzaj bitkilerinin sulamasında kullanılırken... Bazı kentlerde ise kanalizasyon suları sulama amaçlı kullanılıyor. Bu durumun virüslerin insana taşınmasında önemli bir risk olduğuna dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası bu işlemlerin su ve atık su yönetimlerince engellenmesi gerektiğine dikkat çektiler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği